Ey güce dayanarak rızık arayan kişi, heyhat ki batılla uğraşmaktır onun işi. O kuvvetine rağmen yılan çöldeki leşleri yer, şu zayıf sivrisinek ise bal içinde gezinir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç ve sıkıntı içinde olduğu zaman ailesine haydi namaza kalkın ben bununla emrolundum buyurur ve sonra ailene namazı emret.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 Ömrümde devran da fani başka bir şey değil